balık gözü Medya ve nefret söylemi Hazırlayan ve sunan Seçil Türkkan Herkese merhaba. Açık Radyo 94.9 Balık Gözü'ndeyiz. Balık Gözü'nün 14. programı bugün. Geçtiğimiz haftaki programda Hrant'ın Mücadele Mirası isimli forumdan ve yine Hrant'ın arkadaşlarından e, kısım kısım konuşmalar dinlemiştik. Ee, ve yine duyurmuştuk buradan da eğer forumun tamamını dinlemek isterseniz internet sitesine koyduk ee, oradan da tamamına ulaşabilirsiniz. Ee, bugün de e, konuğumuz aslında basın konseyi genel sekreteri ve İstanbul Kemal Burgaz Üniversitesi öğretim üyesi yardımcı doçent doktor Hasan Sınar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim seçilen. Bugün başka küçük bir haber verdikten sonra sizinle sohbet etmeye başlayacağız. Aynen. Zaten bunun üzerinden konuşacağız yine. Daha önce de duyurmuştuk nefret suçları platformu kuruldu aslında bir tane nefret suçları yasa platformu diyorlar kendilerine. Ve 30'dan fazla sivil toplum örgütünün bir araya gelip oluşturdukları bir platformu. Yine e, amaç bu konuda bir farkındalık yaratıp en azından belki de toplumda konuşulur hale gelmesini sağlamak ve toplum değil aslında e, bu konuyla ilgili bir tane yasa çıkarılmasını sağlamak ve e, bilmiyoruz bu yasa çıkabilecek mi ikna etmek e, kolay olacak mı nasıl önüne geçilecek aslında bu kısımları da yine Hasan Bey'le konuşacağız e, aslında buradan başlayabiliriz belki de e, hay, hay, hay hay bir Nefret suçları platformu kuruldu. Nefret evet. suçları yasa platformu ve birçok sivil toplum örgütünün böyle bir isteği var. Bu konuyla artık ilgilenilsin ve bu bir suç haline gelsin. Sizce mümkün mü? Şimdi şuradan başlamak lazım. Bu aslında çok doğru ama çok gecikmiş olan bir çalışma. Netice itibariyle Türkiye'de nefret suçlarının yol açtığı zararlar giderek artarak devam ediyor ve biz bunun ceremesini giderek daha artan bir şekilde ödüyoruz. Dünyaya baktığımızda 70 yıllardan itibaren birçok ülkede nefret suçları özelinde bağımsız yasal düzenlemeler yapıldığını görüyoruz ki Türkiye'de de artık bu noktada e, nefret suçlarını konu olan ayrı bir yasal düzenlemeye olan ihtiyaç çok belirgin bir şekilde ortaya çıkmış durumda. Eğer bu konu siyasi iktidara ve bütün siyaset dünyasına doğru bir şekilde anlatılabilirse e, bu konuyu tetikleyecek siyasal iradeyi de ortaya çıkartabilmek çok zor değildir diye düşünüyorum. Önemli olan e, ifade özgürlüğüyle uyumlu e, çağın gereksinimlerine uygun bir yasal düzenlemenin en azından taslak halinde ortaya konulması ve kamuoyunun tartışmasına sunulması ben açıkçası bu konudaki çalışmanın başarıya ulaşabileceğine inanıyorum. Evet biz de aslında aynı şeyi düşünüyoruz ama yine de e, bir taraftan çok fazla sanırım iktidara baktığı için ve biraz da bu konu hakkında kamuoyu yaratmak için e, uzun sürebilirmiş de gibi geliyor bize ama yine de e, ulaşı, ulaşacağını düşünüyoruz biz de o doğru yere. Şimdi belki de basın konseyine bir dönmek Evet, oradan başlayalım. Evet. Ee, basın Konseyi 1988 yılında kurulmuş yaklaşık çeyrek yüzyıllık bir sivil toplum örgütü. Ee, dünyada Birçok ülkede basın konseyi benzeri basının öz denetimini gerçekleştirecek. Basının kendi kendini denetlemesini sağlayacak yapılanmalar 20. yüzyılın başlarından itibaren var. İlk İsveç'te ortaya çıkmış. Daha sonra Almanya'da, İngiltere'de birçok ülkede var. Türkiye'de 1960'larda bile basın şef divanı altında böyle bir düzenleme, böyle bir çalışma yapıldı. Ancak o çalışmanın başarıya ulaşamamasından sonra 1988 yılda basın konseyi kuruldu. Ve halen de işlevine devam ediyor. İki temel işleri var. Bir tanesi... Basın özgürlüğünün sağlanması, gerçekleştirilmesi ki günümüzde en fazla sorun yaşadığımız alan bu. Diğerde de basın yoluyla ortaya çıkabilecek bir takım suistimalleri, basın özgürlüğü kullanılarak ortaya çıkabilecek suistimallerin önlenilmesi, bunların önüne geçilmesi. Bunun için de bir kendi içinde bir sistem var basın konseyinin. Bize gelen şikayet başvurularına ilişkin bazen de resen kendimiz harekete geçmek suretiyle işlem başlatıp yüksek kurulumuz önünde e, bu dosyaları görüşüyor ve karara bağlıyoruz. Fakat bugün için esas önceliğimiz ağırlığımız ne yazık ki basın özgürlüğünün önünde giderek artan bir şekilde ortaya çıkan e, ağır ihlaller nedeniyle bu ihlallerin ortadan kaldırılması ve basın özgürlüğünün sağlanması noktasında. E, peki sizin bu şikayet mekanizmanızı e, insanlar ne kadar kullanıyorlar? Aslında e, bu konuyla ilgili karşılaştırmalı hukuktaki, önemli bir Alman basın konseyinin veya bir İngiliz basın konseyinin veriyle bile karşılaştırıldığımızda biz daha geri döndüğü durumdayız. Yeterince bu belki bizim kendimizi doğru ifade edememiş olmamızdan, kamuoyuna kendimizi doğru bir şekilde tanıtamamış olmamızdan da kaynaklanıyor. Biraz da Türkiye'deki açıkçası medya patronal ilişkilerinden de kaynaklanıyor. Başvuru sayısı itibariyle biz dünyadaki gelişmiş ülke örneklerinin biraz gerisindeyiz. Fakat bundaki bizim yasal düzenleme sistemimizin de büyük payı var. Örneğin bugün e, basın yoluyla ilgili mahkemelerde en fazla ortaya çıkan e, ihlallerden bir tanesi olan e, düzeltme ve cevap hakkına yani uygulamadaki terimler tekzip hakkına karar verme yetkisi Türkiye'de mahkemelere verilmişti. Oysa İngiltere'de bu yetki İngiliz Basın Konseyi'ne aittir. Siz bu şekilde sivil toplum örgütünü bir takım yasal desteklerle e, güçlendirdiğiniz zaman saygınlığı, ağırlığı daha da artıyor. Ama siz onun sahip olması gereken yetkileri bir takım yasal Yasal ve e, ihtas ettiğiniz, onlara tanıdığınız zaman e, ne kadar isterseniz isteyin. Çok olumlu neticeleri alma noktasında sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Bizde bu yasal yaptırım meselesi sanırım biraz paradan geçiyor. Rütük cezalarıdır vesairedir e, Rütük derken. Tabi, Rütük başka bir bağlam. Tabi. Evet. Rütük biliyorsunuz bu özellikle zaten, 94'ten itibaren özel radyo mi? televizyonların gündeme gelmesiyle birlikte. Biliyorsunuz Türkiye'de özel radyo televizyonlar kanunsuz olarak ilk başında. Kanun arkadan geldi. Eski 3984 sayılı kanun ve o kanun kurulmuş olan bir yapı. Tamamen kanuna dayalı olarak ve aslına bakarsanız bir ölçüde de hükümet ve muhalefet partisinin oylarıyla seçilmiş üyelerden oluşan bir e, düzenleyici e, model. Ama siyasiler tarafından organize edildiği için e, amaçlanan hedeflere ulaşabilmesi ne yazık ki çok kolay değil. Oysa dünyadaki örneklere baktığımızda radyo-televizyon alanında da e, bu tarz düzenleyici sistemlerin daha çok sektörün kendi içinden üretilmesi gerekiyor. Evet. Türkiye'de ve TÜK Türkiye hemen tamamını neredeyse baktığınızda siyasileri organize ediyor. E bu da onun bir siyaset kurumu haline dönüşmesini ne yazık ki sonuçluyor. Bu basın konseyi herhangi bir kanuna dayanmaması nedeniyle evet. ve yalnızca gazetecilerin kendi aralarındaki bir centilmenlik anlaşması ile kurulmuş, tüzel kişiyle haiz olmayan bir e, sivil toplum örgütü olması nedeniyle bağımsızlık unsuru ön plana çıkan bir örgüt. İşte bu yüzden de sanırım işte Türk ve basın konseyi arasında insanların bakış açısından yüzünden de böyle bir fark e, var. devletin örgütü... desteğini aldığınız zaman bir evet. kanun ve bir, bir yaptığım uygulama desteğini aldığınız zaman daha korkutucu, daha caydırıcı oluyorsunuz ama bunun karşılığında da bağımsızlığınızı kaybetmiş oluyorsunuz. Tam bir zihniyetin ortaya koyulmuş versiyonu aslında. Ve yani siyaset iktidarlar değiştikçe de ötükün olaylara bakışı da değişiyor. Öyle bir sıkıntı da var ne yazık ki. Evet. Ee, aslında nefret söylemi, nefret, evet, suçları nefret, nefret suçlarına geleceğiz. Ranting davasıyla başlayacağız bunu konuşmaya. Siz de dışarıda ...konuştuk aslında çok net bir soru var elimizde. Grant Dink hakikaten Türklüğe hakaret etmiş miydi? Şimdi önce iki davayı Grant Dink ile ilgili birbirinden ayırmamız lazım. Birincisi işte geçtiğimiz hafta içerisinde ortaya çıkan ve 10 binlerce insanın sokağa dökülmesine infiale neden olan Grant Dink'in öldürülmesine ilişkin verilen karar. Fakat Grant Dink'in öldürülmesine giden yol kendiliğinden ortaya çıkmadı. Ha. Bu yol Şişli Cumhuriyet Savcılığı tarafından Hrant Dink hakkında eski ceza kanunu 159. şimdiki ceza kanunu 301. maddesi Türklüğe hakaret dediğimiz başlık altında Agos gazetesinde yazdığı yazılarla böyle bir suçu işlediği yönündeki iddianın gündeme gelmesinin ardından başladı. Ve aslına bakarsanız o Agos'ta gerek fiili görevim nedeniyle de ben Agos gazetesinde yayınlanan 8 tane top, bir de yazıdan oluşan bir yazı dizisiydi bu. O 8 8 yazının hepsini okudum ve ne yazık ki o 8 tane yazıdan sadece sonuncu 8. yazıda geçen bir tek cümle bu meşhur Türk'ün zehirli kanı olduğu iddialen o cümleden dolayı e, Hrant yargısız bir şekilde adeta infaz edildi. Ve onun sonuçlarını şurada görüyoruz bakın Hrant o davada hukukun evrensel prensiplerine aykırı olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ifade özgürlüğüyle ilgili geliştirmiş standartları adeta çiğneyerek haksız ve hukuksuz bir şekilde mahkum edilmiş olması, Türklüğe hakaretten dolayı haksız bir yere mahkum edilmiş olması onun Sonraki süreçte nefret suçunun mağdurulmasına ve katledilmesine yol açtı. Bu kararın altında imzası olanların da bunun vicdani sorumluluğunu ömür boyu taşıyacaklarına inanıyorum. Peki hakim çıkıp neden böyle bir açıklama yaptı sizce? Bu şeyle ilgili yeni kararla evet, ilgili evet, bahsediyoruz. Evet. O de Bizim yargı mekanizmamızda şöyle bir müesseseye çok ihtiyaç var. E, ceza adaleti sisteminde verilen bir yargı kararıyla ilgili olarak hakimler konuşmazlar. Hakimler ile konuşuyor. Hatta hakimler, savcılar yazdıkları şerhlerle, muhalefet şerhlerle vesaireyle konuşuyor. Dolayısıyla hakimin vermiş olduğu bir kararın üzerinde bir açıklama yapması diye bir sistem olmaz. Olması gereken şey eğer bir karar bu somut olayda olduğu gibi infial yaratıyorsa, e, toplumda bir tepki yaratıyorsa, kamu vicdanını rahatsız ediyorsa, onunla ilgili açıklama yapma yetkisi o kararın verildiği adliyet çevresinde düzenlenecek olan bir basın sözcülüğü müessesesine ait olmalı. Onun başına bir cumhuriyet savcısı olmalı. Gerekirse yazılı basın açıklaması yapmalı halkı bilgilendirmeli ama hakimle aynı davanın hakim ve savcısının basın önünde birbirleriyle bu şekilde bir çelişki içerisine girmesi her şeyi bir tarafa bakın evet. Ceza adaleti sisteminin inanılırlığına, güvenilirliğine çok büyük darbe bulması anlamını taşıyor. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Bununla ilgili olarak Adalet Bakanlığı da bir çalışma içerisinde e, ben geçtiğimiz Cuma günü Ankara'da bir toplantıya katıldım e, basın konsyen temsilen bir basın sözcülüğü müessesesini tüm Türkiye'de e, yerleştirmek üzere bir çalışma içerisindeler bununla ilgili bir proje yürütüyorlar. Bunun ivedilikle hayata geçebilmesi gerekiyor. Peki o basın sözcüsü bağımsız mı olacak? Hayır bir cumhuriyet savcısı olacak hmm. ve dolayısıyla onun yapacağı iş ortaya çıkan bir kararla ilgili olarak çünkü siz o kararla ilgili olarak medyayı sağlıklı bir biçimde bilgilendirmediğiniz zaman o ortalık adeta bir dedikodu kazanına dönüşüyor. İnsanlar onunla ilgili yalan yanlış, doğru veya yanlış birçok bilgiyle bir bilgi kirliliği desenformasyonu. Bu bazen kasıtlı olarak da yapılabiliyor. Evet. Ve özellikle biliyorsunuz Türkiye'de gazeteciler hakkında açılan davaların önemli bir kısmı Ceza Kanunu 285. maddesinde yer alan soruşturmanın gizliliğini ihlal suçundadır. Bir soruşturma devam ederken normalde gizli olması gereken soruşturmaya ilişkin bir takım verileri siz belirli gazetelerde belirli şekilde sürekli yayınlanır şekilde ve o gazeteler üzerinden bir desenformasyon ve manipülasyon sürecinin yaratıldığını görüyorsunuz. Bunun önüne geçilebilmesi açısından basın sözcülüğü müessesesinin gerek soruşturma gerekse konuşturma evresinde etkin bir biçimde derhal işlevliye konulması gerekiyor. Evet ve bağımsız olmasının daha hakikaten çok önemli olduğunu tekrar uygulamış olalım burada. Aslında bir kısa müzik molası verelim hayır şimdi hayır. E, ardından tekrar burada olacağız. I hoped it was break from the warfare. Evet kısa bir müzik molasından sonra tekrar Açık Radyo 94.9'dayız. Balık Gözü devam ediyor. Ee, İstanbul, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi'nden yardımcı doçent doktor Hasan ile birlikteyiz. Ee, aslında Türkiye'deki ayrımcılık yasaları nefret suçu yasası yok mu diyoruz. Hmm. Belki e, TCK 216'dan bir bahsedebiliriz evet. çünkü var ama uygulanmıyor. Ee, şimdi şöyle. Ee, Türkiye'de nefret suçuna işaret eden bir takım yasal düzenlemeler yok. Ancak karşılaştırma hukukta şu ana kadar 34 ay ülkede kabul edildiği gibi sırf bu alana özgülenmiş bağımsız bir yasa düzenlemesi yok. Bizim yapılmasını istediğimiz şey ve şu an çalışma grubunun üzerinde hazırlık yaptığı şey o. Ha Türkiye'de bu konu hiç düzenlenmiyor mu? elbette ki düzenleniyor. Baktığınızda özellikle 2005 yılında görüldüğe giren ceza kanunun bu konuyla ilgili olarak özel bir hüküm sevk de görüyoruz. 170 22. madde ayrımcılık suçu. Ki o ayrımcılık suçu ne ama ne yazık ki uygulamada bu konuyla ilgili bir tek yargıtay kararı dahi uygulamaya girebilmiş, gündeme gelebilmiş değil. Çünkü somut olarak çok fazla uygulanan bir hüküm değil. Bununla ilgili temel madde ceza kanundaki 216. madde. Bu enteresandır. Eski ceza kanundaki 312. madde. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçu. Bu biliyor musunuz? Bu hüküm aynı zamanda şu anki siyasal iktidarın başında bulunan Sayın Başbakan'ın 90 1899 yıllarında şu an tarihini çok iyi hatırlamıyorum. O okuduğu şiir nedeniyle mahkum olduğu maddedir. Bu neyi gösteriyor biliyor musunuz? Türkiye'de aslında nefret suçu düzenlemesi olarak ortaya konulan ve bu şekilde uygulanması gereken hüküm Tam tersi bir şekilde devleti, devlette egemen bulunan unsurları korumak maksadıyla uygulanıyor. Evet. Halbuki 216'nın Almanya'da da mesela Alman Ceza Kanunu'nun 130. maddesi benzer bir düzenlemedir. Almanya'da elbette Avrupa kıtası, şuradan da başlamak lazım aslında nefret suçlarına ilişkin ilk düzenleme kıta Avrupa'sında değil. Amerika'da 1970'lerde evet. de Musevilere karşı, Yahudilere karşı yapılan bir takım saldırı eylemlerine karşı bir reaksiyon olarak ortaya çıkmış. 70'lerin ikinci yarısından itibaren. Örneğin 76'da ilk İngiltere'de bu konuda bir kanun çıkıyor. Ee, kıta Avrupa'sında nefret suçuna ilişkin bağımsız düzenlemeler yapılıyor. Fakat Kıta Avrupa'sındaki e, o ifade özgürlüğü anlayışı şeyden tarihsel kökenine de itibaren baktığınızda e, Amerika'dakinden çok daha farklı. Çünkü nefret suçu aslında Kıta Avrupa'sında biz de bunu bir anlamda bir parçamız sayabiliriz. Tarihin gideninliklerinden biri devam eden. Mesela tarih içerisinde baktığınızda haçlı Savaşı aslında bir nefret suçu bütün itibariyle. Fransa'da gerçekleşen protestanlar karşı sen Bartolomeu ama hmm. elbette ki bir nefret suçu ve en büyük darbe yakın tarihte elbette ki Holocaust dediğimiz Yahudi soykırımı. Bu nedenle bu gibi soykırımı benzeri neticeleri ortaya çıkartabilecek olan kişilere ayrımcılık bu ayrımcılığın kökeni etnik köken olabilir, dili olabilir, devesine rengi olabilir, e, dinsel azınlık olması olabilir ve Maalesef toplumun en fazla ezilen, horlanan kesimi cinsel yönelimin farklı olan evet. insanlar olabiliyor. Şu veya bu nedenle sıf o farklı özelliğinden dolayı bir nefretin objesi oluyor. Ve bundan dolayı bir şiddet uygulanıyorsa o kişiye, o kişi nefret suçunun mağduru. Türkiye'de baktığımızda enteresan bir şekilde bizim bu konuya, ee, yasal düzenleme gereksinimine vurgu yapmak itibariyle söylemek istiyorum. Ciddi bir duyarsızlığımız ve ilgisizliğimiz var. Ben bu konudaki bilinç eksikliğini anlamakta gerçekten güçlük çekiyorum. Bakın haberlerden hepimiz izledik daha geçtiğimiz hafta Danimarka'da 25 yaşında bir Türk... Ee, Danimarkalı ırkçılar tarafından öldürüldü. Geçtiğimiz ayda yine Danimarka'da 18 yaşında bir Türk genci yine Yani Son iki ayda iki vatandaşımız Danimarka'da öldürüldü. Danimarka'da şimdi ortalık ayağa kalktı. Ee, bundan birkaç ay önce biliyorsunuz Almanya'da devlet destekli neonazi grupların birisi Yunanlı yedisi Türk, sekiz yabancıyı katlettikleri ortaya çıktı. Almanya'da yer yerinden oynadı. Ya öldürülenler bizim yurttaşlarımız ama geldiğinizde Türkiye'de bunun gündemde hiçbir şekilde yer işgal etmediğini görüyoruz. Ben bu duyarsızlığı anlamakta çok zorluk çekiyorum ve bu duyarsızlık aslında bizim bu konuda etkili bir yasal düzenleme geliştirmemize engelleyen şey. Bizim bu duyarsızlık sorakalını e, kırmamız gerekiyor. Aslında bizim duyarsızlığımızdan da ziyade bu mesele hakikaten insanların yani insana öldürülmesine karşı duyarsızlık biz bence vatandaşımız ya da başka birinin olması falan mesele değil. Birinin öldürülüyor Yok, nefret olması. Nefret suçu nedeniyle olması mesele işte. Ve zaten nefret ha. suçu nedir aslında onu bilmiyor olmak da başka bir mesele galiba. Yani hani henüz e, bununla ilgili çok yeni devam ediyor. Türkiye'de bir taraftan evet, yeni Çok bu. geç başladı. Çok evet geç dolayısıyla başladı. çok gecikmiş durumdayız da. Ama artık ya yani internet şu anda yaşıyoruz. Evet. Toplumu bu konuda daha bilinçli bir hale getirebilmek, bu konunun önemini, vahametini ortaya koyabilmek artık o kadar da zor değil. Baktığınızda Türkiye bu konuda çok büyük sıkıntı yaşıyor. Rand think az önce konuştuk. Sadece bir örnek. Bakıyorsunuz sadece bir dinsel azınlığa mensup olduğu için Trabzon'daki Rahip Santo cinayeti... Malatya'daki o 3 tane Hıssan'ın öldürüldüğü diye bir katliam. Ve e, onu bakın yani Festus okey davası diye bir şey yaşıyor bu ülke. Nijeryalı bir göçmen 2008 yılında öldürüldü ve öyle bir adli süreç yaşandı ki sanki efendim o Nijeryalıdır, derisi karadır, ona ne yaparsak önemli değildir gibi bir anlayış. Bizim bunu ortadan kaldırmamız gerekiyor. Dünyada, gelişmiş ülkelerde nefret suçu bir bağımsız düzenleme evet. konulmuyor derken bunu kastediyoruz. Bütün gelişmiş ülkelerde aşağı yukarı işlenen bir suç, kasten öldürme olur, kasten yaralama, cinsel saldırı eğer nefret sahikiyle işlenmişse, bir nefret suçun ise bu o suça uygulanacak ceza için bir ağırlaştırıcı nedendir. Cezayı ağırlaştıran nitelikli bir haldir. Türkiye'de de bizim bunu aktif bir biçimde uygulamaya koymamız gerekiyor. Üstelik Türkiye'de bu çok daha e, az cezalara sonuç veriyor. Bütün dava sonuçlarına baktığımız zaman da bunu görüyoruz. Aslında Festus Hokey de aynı şeydi. Ranting davasının sonucu da çok adaletsizce verilmiş Kesinlikle. bir karardı. Yani biliyorsunuz Festus Hokey davasında o kadar umursamaz bir şey var ki sadece evet. adamın kimlik tespiti iki yıl sürdü. Ya evet. Bu devrede böyle bir şey olabilir mi? Bu neden? Hakikaten olaya yeterlen önemin... Değerin gösterilememesinden kaynaklanan bir durum. Bunun değişmesi gerekiyor. Önce sivil toplumun, sonra siyasi iradenin harekete geçirilmesi ve nefret suçlarına ilişkin bağımsız yasal düzenlemenin en kısa zamanda yürürlüğe konulması gerekiyor. Evet. Çok teşekkür ederiz bugün programımıza ben katıldığınız bu için bana verdiğiniz için sağ olun. Ee, yardımcı doçent Doktor Hasan Sınayla beraberdik ee, bugünkü yayınımızda. Aslında uzun uzun e, konuşmuş da olduk bir taraftan Türkiye'de ifade özgürlüğü ve yasalar nasıl düzenlenmeli üzerine tekrar devam edeceğiz bu konuşmalara. Çok tekrar teşekkür ederim. Ben teşekkür katıldığınız ederim. Katıldığınız için. Bu haftalık Balık Gözü bu kadardı. Haftaya görüşmek üzere hoşça kalın. Balık gözü. Medya ve nefret söylemi. Hazırlayan ve sunan Seçil Türkkan. <gülüyor>